Zengin kişi kendisiyle fakir kadın arasında geçenleri Musa Aleyhisselam'ı anlattı. Musa Aleyhisselam da allah Teala senin bütün günahlarını bağışladı diye ona müjde verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Cenab-ı Hak buyurur ki,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 Biz senden niçin razı olmayalım ki? Sen bizlere hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin hatırına getiremeyeceği nimetler ihsan ettin. Nitekim şu iki ayet bu hususa işaret eder. Onların Rableri katındaki mükafatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, Allah onlardan razı olmuş,